Hocam müsaade buyursanız da Mustafa Runyum ve Ali Ulvi yavrularım yine okusalar. Memnuniyetle efendim. Buyursunlar okusunlar. Mustafa hocam buyurun. Estağfurullah Şehali. Önce siz buyurun. Zekai hocanın Medine-i Münevveri hakkında okuduğu ilahi. Bugün ben şahımı gördüm. Çeşmi Cemali güldür gül. Oturmuş tahtın üstüne. Tahtı makamı güldür gül. Bu ilahiden sonra Şeyh Galib'in Sultan-ı Rusül Şah-ı efendim kasidesini okudum. Mustafa yunda da... Derunum derdine Lokman'a gösterdim dedi eyvah. Bu derdin define çare hemen ancak ilah kaldı. Elimde sade bir keşkül başımda bir külah kaldı. Abdurrahim isminde... ...attarlık yapan... ...Buharalı bir genç vardı. Cıva gibi... ...cevval, milliyetçi, vatanperver... ...şakacı bir delikanlıydı. Bir buçuk metre boyunda ancak vardı. Yerde oturup dururken... ...Runyun kasidesini bitirince... ...birden fırladı... ...ceylan gibi masanın üstüne çıkıverdi. Hepimiz hayretle ona bakıyor. Efendiler... Bulunduğumuz asır belli. Bizler mahkum milletleriz. Vatan cüda kimseleriz. Bir gün gelecek vatanımıza döneceğiz. Müşterek düşmanlarımız inşallah yere serilecek. Onun şehrinden kurtulacağız. Vatanımıza zafer olarak gideceğiz. Milletimiz küfürden, zulümden, bilhassa kızıl düşmanın işgal ve istilasından kurtulacak. Bu aşkla, bu ümitle yaşıyoruz. Abdurrahim Efendi ne demek istediğini daha açık ifade edebilir misin? Bu toplantılarda... Vatanımızı nasıl kurtaracağız, memleketimize nasıl döneceğiz, döndüğümüzde oraya ne hediyeler götüreceğiz, bunları dinlemek isterdim. Şimdi bu genç bala dedi ki, elimde sade bir keşkül, başımda bir külah kaldı. Yahu bizim memleketimizdekiler bunu duysa, eyvah bu ne perişanlık diyecekler, üzülüp kalacaklar. Peki Abdurrahim Efendi, ne demeliydi, ne okumalıydı? Sen bize bir yol göster de, o ahenkte, o perdeden okusunlar. Ne mi demeliler? Demeliler ki Man tatar man, man, tatar man Dünyada kol atar man Yahşılıkları yaşar man Yavahlıktan kaçar man Ey Tatar miskin bir çare Bir zamanlar adın dünyayı titretirken Senin Cengiz Han'ın ancak bunları söyleyebilirdi Biraz geç kaldın kusura bakma O zaman bir istiklal marşı okuyalım Ali Ulvi okur musun? Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam. Taşarım. Eyvah. Abdurrahim kardeş masadan yere düştü. Abdurrahim ne oldu? Bir yerin acıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Mühim bir şey yok. <gülüyor> Sadece başım yarılmış. Kanıyor. Evet. Evet, işte bu. Hür yaşadım. Hür yaşarım. İşte bu. Hür yaşadım. Hür yaşarım. Kusura bakmayın efendiler. Müsaadenizle. Buharalı Abdurrahim ağlıya ağlıya kalktı, müsaade istedi, evine gitti. Bir yandan da mendiliyle başından akan kanı durdurmaya çalışıyordu. ...unutulmaz bir sahneymiş. Sormayın, sormayın. Mısır'da talebeliğimiz sırasında tanıdığımız zevat arasında... Şeh Eyüp diye Arnavut asıllı bir hoca efendi de vardı. Hafızdı. Uzun zaman kıraat ilmiyle meşgul olmuştu. Kur'an-ı Kerim medreselerinde tecvid ve kıraat okuturdu. Son derece salih, temiz, saf bir hocaydı. Size de derse geldi mi? Şöyle geldi... Bu Şıh Eyüp Efendi, hocamız İhsan Efendi ile ders şeriki, medrese sınıf arkadaşıymış. Arada sırada İhsan Efendi ile olan dersimize gelir, bir talebe gibi saygıyla dersi takip ederdi. Dersten sonra çay yapardık. Ona da ikram ederdik. İçer bize dua ederdi. Daha çok İhsan Efendi'nin ziyaretine gelirmiş o zaman. O salih insan hiç evlenmemişti. Bazen çay sohbeti sırasında İhsan Efendi'ye şöyle derdi. İhsan Efendi, yaşlandıkça insanın zevceye olan ihtiyacı artıyor. Yemek, bulaşık, çamaşır bunlar hakikaten zor işlermiş. Gençimde fazla ağa gelmiyordu ama şimdi zoruma gidiyor. Bir binte helal, helal, zade bir kız bulsan da... Evlendirsen beni yahu. İnşallah şu Eyüp, inşallah. Cenabı Hak kolaylık versin, rast getirsin. Seni de evli barklı görelim inşallah. İnşallah. Birkaç gün sonra yine dersimize geldi. Talebe gibi dersi dinledi. Çay içerken İhsan Efendi hocamıza dedi ki... İhsan Efendi Komşularımız bana diyorlar ki Mahallemizde dul bir hanım var İyi temiz bir ailenin kızı Hali vakti yerinde evi de var Şıh Eyüp gel seni onunla evlendirelim diyorlar Eee sen ne dedin? Ben de onlara Benim İhsan hocam var ya Kendisine danışmadan bir karar veremem dedim Sana geldim Bu iş için bir istihare yapsan diyorum Bak Şıh Eyüp ''Benim mizacımda, meşrebimde istişare, istihareden daha kuvvetlidir. Daha önce gelir. İstihareyi kendin yap. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihareyi rüyaya bırakmazlardı. Namaz kılarsın, ''Allah'ım bu iş hayırlıysa gönlüme ferahlık ver. Gönlümü, aklımı, ruhumu bu işe meylettir. Bana nasip eyle.'' Eğer bu iş hakkımda hayırlı değilse, beni bundan vazgeçir. O işi benden uzaklaştır dersin. Gönlünde bir huzur bulursan, istihare budur. İstişare, istihareden daha kuvvetlidir. Madem komşular tanıyor, komşulara iyice bir sor. Şüh Eyüp böylece evlendi. Evlendiğinden on gün kadar sonra yine derse geldi. Çay sohbeti esnasında bu defa İhsan Hoca Efendi sordu. Şöh Eyüp nasılsın? Evlilik hayatını nasıl buldun? Oh, İhsan Efendi... Ben bu evlilikten hiçbir şey anlamadım ya. Hayırdır inşallah? Neden? Size... Müteahdit defalar arz etmiştim. Ben çamaşır, bulaşık, yemek, ütü... Ya ...bunlar için evlenmiştim. Ya benim evin altında bir ahçı dükkanı var. Evlendiğimiz günden beri... ...ben medreseye giderken hanım der ki... ...Şıh Eyüp, Allah anana babana rahmet eylesin. Ahçıya söyle de bize biraz yemek getirsin. Ben biraz keyifsizim. Biz böyle böyle on gündür... ...ahçıdan yemek yiyoruz işte. Allah Allah! Tuhaf! Bugün ahçı çırağı... Tabakları götürürken baktım düşürüp kıracak. Tabakları düzelteyim dedim hanım gördü. Şüh Eyüp Allah anana babana rahmet etsin. Sakın tabakları yıkayım deme. Ahçı onları yıkar demez mi? Hazretim ben bu evlilikten hiçbir şey anlamadım. Şüh Eyüp bir kadın bu sözü yeni evlendiği bir erkeğe böyle rahatlıkla söyleyemez. Bu hanım senden bir fetva almış olmalı. Sen galiba biraz fazla yumuşak yüz gösterdin. Yok efendim, yüz filan gösterdiğim yok. Düşün bakalım hele. Sen ilk gece bir şeyler söyledin mi? Bir sohbette bulundun mu? Dini bir sohbet yani. E, evet, e, dini bir sohbet yapmıştım. Hah işte, o sohbeti bana da söyle bakayım. Sohbetin neye dairdi? İslam'ın faziletlerini anlatmaya çalıştım. Hanefi fıkhında İslam'ın kadına tanıdığı hakları anlattım. Koca zevcesini ev işlerini yapmaya mecbur edemez filan dedin mi? İslam'ın kadınları hoş tuttuğunu, değer verdiğini anlattım. Ya o dediğini de söylemiş olabilirim. Şu Eyüp, sen 20 sene medreselerde okudun. 20 senede okuttun. Bu 40 sene zarfında İslam fıkhında bu hükümden başka bir hüküm göremedin mi yahu? Ömründe bir kere evlendin. Daha ilk gece İslam'ın güzelliğini anlatmak istedin. Elbette güzel bir şey. Melekler bunu kaydetti. Güzel de sen kırk yıldan beri İslam'ın sadece bu özelliğini mi öğrendin yahu? Ne deseydin be kardeşim bilmem ki. Yani sen olsan ne anlatırdın? Ne mi deseydin şöyle diyebilirdin. Hanım, bu evlilik müessesesi Allah'ın ve Resulü'nün emriyle, izniyle kurulmuştur. Kur'an ve sünnette gösterildiği üzere devam edecektir. İkimiz de erkek ve kadın olarak üzerimize düşen vazifeleri yapacağız. Evet, bunları anlattım. Dur, dur, daha bitmedi. Yine şöyle devam edebilirdin. Ben seni nikahım altına aldım, zevceliğe kabul ettim. Bununla Allah'a ve Resulüne bir söz verdim. Artık senin dünyevi ve uhrevi mesuliyetin benim üzerimdedir. Sana bakmak, seni korumak, sana muhabbet ve şefkatle davranmak benim üzerime vaciptir. Evet, ben de bunları söyledim. Dur, şöyle de dedin mi? Sen de beni zevcliye kabul edip nikahım altına girmekle, Maruf olan, adet olan şekilde bana hizmet etmeye söz vermiş oldun. İkimiz de büyük bir yükün altına girdik. İnşallah evliliğimizi sıhhat ve saadetle devam ettirir, mesudane birlikte yaşarız diyebilirdin. Bunlar senin de belirttiğin gibi adet değil mi? Örste fıkıh da bir yol değil mi şu Eyüp? Dahası var. Şunları da söyleyebilirdin. Bak hanım, sen de bilirsin ki, ailede erkeğin kadın üzerinde bir üstünlüğü vardır. Evin efendisi, idarecisi erkektir. Bu büyük bir mesuliyettir. Evin korunması, geçimi, her türlü ihtiyacı onun üzerindedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İslam'da bir kulun diğer bir kula secde etmesi, ...caiz değildir. Eğer kulun kula secdesi caiz olsaydı... ...kadının kocasına secde etmesini emrederdim. İşte böyle hanım. İkimiz de üzerimize düşen vazifeleri yapacağız. Dinimizin emir ve nehileri çerçevesinde... ...birbirimize Allah için hizmet edeceğiz. Ben buralara kadar getirmemiştim konuyu. Doğru dersin İhsan Efe. Ya Şuh Eyüp... Ey Allah'ın kulu sen bunların alasını bilirsin. Ama kadıncağıza vazifelerini bildirmeden kalkıp en son söylenmesi gereken sözü en önce söylemişsin. Aslında her hak bazı vazifeler de getirir bilmez misin? Kardeşim hiç aklıma gelmedi ya. Böyle olabileceğini düşünmedim. İnsandır, Müslümandır vazifelerini bilir yapar zanneder. Kahire'nin Kala adlı tepesinde Bektaşi tekkesi de vardı. Burası şehre hakim, çok güzel manzaralı yüksek bir yerdi. Tepenin bir kısmı yontulmuş, buraya toprak getirilmiş, çok güzel geniş bir bina yapılmıştı. Bu tür müesseseler desteksiz yaşayamaz. Kim destek oluyordu? Mısır prenslerinden bazıları buraya yardım ediyormuş. Zengin bir tekkeydi. ...güzel yemek yapan usta bir aşçısı vardı. Yemeği, ikramı, çayı, kahvesi bol bir yerdi. Fakiri de severlerdi. Çok sık mı giderdiniz? Yok, hayır. Bazı hatim ve mevlid gibi vesilelerle... ...beş senede ancak dört kere gitmişimdir. Ölçülüydünüz yani. Neden? Çünkü namaz kılmıyor... ...kadın erkek karışık oturuyor... İçkiyi sanki tarikatın bir gereğiymiş gibi kullanmayı adet haline getirmişlerdi. Herkesin gözünün önünde mi yapıyorlardı bunları? Yok misafirlerin yanında yapmazlardı. Mevlid ve Hatim için orada toplandığımız zaman Mevlid'i Kur'an'ı dinlerler fakat namaz vakti gelince kaybolup giderlerdi. Namazdan sonra yine gelirlerdi. Gelen Müslüman misafirlerle beraber hatır için olsun namaza durmazlardı. Bir vakit namaz kılsalar sanki dinden çıkacaklar. Peki içki içmelerini nasıl değerlendiriyordunuz? İçki içmeleri kendilerini ilgilendiren şahsi bir günahtır. Fakat bunu bir İslam tarikatının adabı arasına sokup içilmezse feyz gelmez gibi akıl ve din dışı iddialarda bulunursanız iş değişir. Haramı helal saymak hatta gerekli görmek insanı Müslümanlıktan çıkarır. İçkiyi böyle savunmaları da mı söz konusu? O zaman insana sorarlar. Yahu Bektaşi Efendi, senin içinde bulunduğunu iddia ettiğin bu dinin peygamberi, hayranı olduğunu söylediğin Hazreti Ali'nin hem kayınpederi, hem zadesi, hem mürebbisi, hocası olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İçki kötülüklerin, günahların anasıdır, kaynağıdır. Baş sebebidir. Cinayetler, felaketler, sefaletler, sefahatler bütün içkiden doğar. Bütün bunlara rağmen içkinin feyzinden mi bahsediyorlar? Ehli sevin, gerisi kolay. Onların şefaati her şeyi halleder. Onların himmeti olunca namaz, oruç sakıt olur. Üzerimizden düşer diyorsun. Oh ne ala! Ehli Beyt'in mensupları o mübarek insanlar hayatları boyunca namaz, oruç, hac ibadetlerine riayet ediyor. Onları sevdiğini ifade edenler yan gelip yatıyor. Ehli Beyt serhoş edici içecekleri haram biliyor ama bunlar kafayı çekiyor. Mısır'da, Kahire'de böyle düşünen ve yaşayan insanlar bulunabiliyor demek ki. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebep olan hastalıklardan biri de buydu Ertuğrul Bey. Nasıl bir hastalık yani? Medrese daima bu gibi sapkınlıklara karşı çıkar... ...milleti devleti korumaya çalışırdı. Ne gariptir ki... ...medreseyi korumaya çalıştığı devletin adamları... ...hem de bektaşi fikriyatına benzer düşüncelerle yok ettiler. Bektaşileri bu kanaate getiren nedir? Neden bu şekilde düşünürler ki? Şeytan! Artık şeytan içine girdi ya... ...burada da duramaz... Asıl Müslümanlığa ait her şeyi kösteklemeye, tahrip etmeye, İslamiyet'i yaşayacak, yaşatacak, öğretecek her şeye, her müesseseye karşı çıkmaya başlar. Bunu adet haline getirir. Din, düşmanlarının elinde bir alet, bir oyuncak olur. Sonunda da onlardan biri haline gelir. Sapıklığa tarikat kılıfı giydirilmiş oluyor. Maalesef hayatım boyunca şahide olduğum acıklı manzara budur. Bir defasında Kahire'de yerleşmiş Türk bir tanıdığın validesi vefat etmişti. Hatim ve Mevlid için Bektaşi tekkesini münasip görmüşler. Pilav pişirmişler. Hatim indirildi, yemekler yendi. Namaz kılınacak. Tekkenin şeyhi olan sırrı babayla vekili Derviş Bayram ortadan sır oldular. Namazdan sonra meydana çıktılar. Ertesi gün İhsan Hocama dedim ki... 54. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodiksyon...